Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Alo. Alo, günaydın. Aa, günaydın. Evet, bugün birazcık çok tartışılan teşvikler meselesiyle girelim istersen. Sonra da biraz son duruma, büyüme. Dün de yazdığın evet. inişin tatlı, sert olabileceği yolunda da bir... Senaryo değişikliğinden bahsediyorsun. Belki biraz evet. da ondan bahsedelim. Evet. Evet. Yani bu teşvikler çok bekleniyordu. Çünkü 2009'da bir teşvik çıkmıştı ama çok da etkili olduğu söylenemez. Bu özellikle cari açığa yönelik. Sanayi Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı konuda epey bir çalışmıştı. Büyük bir beklenti vardı. Doğrusu yani Cumhuriyet döneminin belki de teşvik tarihinin dünyada en kapsamlı teşviklerinden biri hazırlanmış. Şu anda tabii halen daha şeye dönüşmüş değil, nihai bir yasa yönetmelik metni ama... Şeyin ne, ne yapmak istediği belli olduğu hükümetin. ya yani iki yönü var. İzleyicilere şöyle özetlemek lazım. Çok Lütfen evet. Kapsamlı birçok araç var. Keşfik aracı var. Şöyle özetleyebilirim. İki tane, üç tane temel amaç var. Bir tanesi cari açığın azaltılması. İkincisi azaltılması. İkincisi bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması üçüncüsü de teknolojik gelişmenin desteklenmesi bu üçüncü şey amaç biraz daha belki arka planda özellikle bu iki amaç açısından hedef açısından yani cari açının azaltılması ve bölgeler arası eşitsizliğin azaltılması temelde bir bir dizi araç var ama esas olarak şöyle o da özetlenebilir yani politika teşvik politikası yatırımların ucuzlatılması, katkı verilerek çeşitli şekillerde yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve bir de iş gücü maliyetinin azaltılması. Bu ikinci politika önemli. Çünkü bu ilk defa bu kadar net ve kapsamlı bir şekilde gündeme geliyor. Çünkü bölgelere göre, onu da söyleyeyim bölgeler altıya tasdiklenmiş durumda. Altı çeşitli bölge var. Bunu TÜİK'in Çok sayıdaki göstergeden, sosyoekonomik göstergeden bölgelerin oluşturulduğu söyleniyor ama o kıstasları bilmiyoruz doğrusu. Bu altın bölge işte en gelişmişten en az gelişmişe doğru gidiyor. Genellikle Doğu ve Güneydoğu altıncı bölgede. Şimdi bu teşvikler de hem yatırım maliyetini düşürücü hem de iş gücü maliyetini düşürücü. Teşvikler de bölgeden bölgeye tabii fark ediyor. En büyük teşvik 6. bölgeye bekleneceği gibi ve orada 10 yıla kadar hatta sanayi bölgesinde yatırım yapılırsa 12 yıla kadar iş gücü, işverenin, iş gücü, işverenin sosyal sigorta primi hatta işçinin sosyal sigorta primi ve gelir vergisi stratejı devlet tarafından karşılanacak bu da aşağı yukarı ekonomi bakanlığı bir hesap yapmış. Asgari ücret düzeyinde olacak bu teşvikler. %38 asgari ücreti düşürüyor. yani buradan da anlıyoruz. Tabii bu 5. bölgede daha az 4'te vesaire ve şuralar daha doğrusu mesela 10 yıl 12 yıl değil de işte 7-8 yıl olursa küsül oluyor. 6. bölge 6. E, bölge 6. bölge doğu ve güneydoğu oluyor değil mi? Evet, doğu ve güneydoğu. Şimdi bu şu demek, buralarda işte işsizlik yüksek, asgari ücret de malum bu bölgeler için yüksek kalmıştı. Onun için hem kayıt dışılık oldukça geniş hem yeterince istihdam yaratılanıyor. Bu şeyle, teşvik ve bu politikayla orada istihdamı desteklemek. Bunu ben yani doğru bir politik olarak görüyorum. Ben açıkçası çok tartışmalı olan bölgesel askeri ücreti savunuyordum. O, OECD de bunu çok uzun süredir savunuyor. Çünkü büyük bölgesel farklılıklar var. Şimdi girmeyeyim asgari ücret tartışmasına ama şunu izleyicilere söyleyeyim. Evet. E, dinleyicilere katılması. E, hükümet buradan kesinlikle vazgeçti. Bunu göz alamadı. Sendikalarda çok karşı çıkıyordu. E, Asker ücreti yani böyleden bölgeye farklılaştırmayı. E, onun yerine bunu koyuyor ama bu tabii tam kapsamaz. Çünkü şöyle bir sorun var. E, bu yatırımlar özellikle 6. bölgede neredeyse her yatırım desteklenecek. E, ama mevcut e, fabrika e, işte ya da bir iş yeri herhangi bir mal veya hizmeti üretiyor. E, bu ondan, onlar bundan yararlanamayacak. Bunun rakipleri yeni kurulan bir firma. Aynı mal veya hizmeti üretecek ve iş gücü maliyetini neredeyse %20-25 daha düşük bir şeye getirecek, düzeye. Burada bir haksız rekabet potansiyeli de var ve bu ileride herhalde tartışma da yaratacak. Evet yani Ama Neyse herhalde bu bölgeler arası eşitsizliği azaltmaya yönelik hem amaç doğru hem de politika işe yarar. Yani bu iş gücü şeyini ve yatırım maliyetini ve iş gücü maliyetini düşürmek. Cari açık konusunda çok tartışma var. Yani Hı -hı. satçılar bunlara ben de katılıyorum. Şu tez zamanda pazartesi günü de yazdım. Ee, ama o arada meslektaşlarımın da işte bu teşvikle ilgili yazdıkları noktada hemen hemen orada bir görüş belirliği var. Ee, cari açığı azaltma konusunda herkesin tereddütü var. Yani orada bu teşviklerin çok da fazla işe yaramayabileceği düşünülüyor. Şöyle bir düzen kurulmuş, onu da dinleyicilere özetlemeye çalışayım. Ee, dört tane kıstas var. Yani hangi? ...mal üretimi desteklenecek bu kapsamda yani cari açığa yönelik. Bu bir ithal ikamesi stratejisi yani ithal malını içeride üretme stratejisi. Bunun için dört tane kıstas var. Bir kere malın yarıdan fazlası yani iç piyasada satılan malın bu malın yarıdan fazlası ithal ediliyor olacak... İthal miktarı 50 milyon doların üstünde olacak. Ondan sonra bu malı üretmeye kalktığınız zaman en az %40 katma değer üreteceksiniz. Yani mümkün olduğunca yerli girdi kullanacaksınız demek bu. Bir de bir dördüncü kıstas daha vardı. Onu hatırlamaya çalışıyorum. 50 milyonun üstünde olacak yatırım tutarı. 50 milyon Türk lirası. Evet. Şimdi bu Kriterler evet yani mal bu gözüküyor fakat e, bu yeterince cazip kılar mı şeye yani bir mal dışarıdan ithal ediliyor. Şimdi bu teşvikleri alan birisinin tabii daha ucuza üretmesi lazım ki ya da aynı maliyet üretmesi lazım ki bu yatırımı göze alsın. E, burada tabii hala kur çok ödenenli yani rekabet konusunda. E Bunun kurun istikrarını nasıl garantileyecek, yapılacak bir yatırımcı? Yani bugün karlı olduğunu düşünebilir böyle bir yatırımın ama yarın öbür gün karlı olmaktan çıkabilir. Yani burada bir sürü teleküt var e ve biraz kaynak israfına yol açabileceği bu cari açık konusunda tartışmalar var. E şeyi evet yani teşvikli böyle özetleyebilirim istersen evet, belki varsa sorularınız... bir, bir soru şey olabilir yani e, cari açığın azaltılması konusundaki bazı tereddütlerin ortada kaldığını söyledin öte yandan bölgesin, bölgeler arası biraz, Ömer, biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin evet yani cari açığın azaltılması konusunda e, bazı e, yetersiz kalabileceği noktalar olduğunu söyledin henüz tam net değil bu teşvikin etkileri öbür yandan bölgeler arası eşitsizliğin azaltılması ki çok önemli bir konu tabii. Evet, Onun da evet. asgari ücretin bölgeden bölgeye farklı olmasından vazgeçilmesi de onu zedelemez mi diye. Yani her iki hedefte de biraz yıpratıcı bazı etkilerden bahsetmek mümkün mü acaba diye. Yani şimdi bu asgari ücret yani bilindiği gibi asgari ücret nedir? Yani minimum bir yaşam seviyesini çalışına garanti etmek. Şimdi bu tabii bu minimum yaşam seviyesi e, denince e, asgari işte harcama zorunlu e, harcamaları yapabilecek ölçüde bir asgari ücretin olması. E şimdi zorunlu harcama deyince bunların fiyatları bölgeden bölgeye değişiyor yani hem gıda, hem işte konut e, tabii elektrik, gaz belki değişiyor ama yani diğer Pek tek çok zorunlu malın ve hizmetin fiyatı bölgeden bölgeye çok farklı Türkiye'de. Çünkü çok farklı gelişmişlik düzeyleri var. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da askeri ücret yetmezken, çok düşük kalırken, Ardahan'da, Ağrı'da, Kars'ta, Van'da, Hakkari'de bu askeri ücret oldukça yüksek. Yani bu askeri ücretten çalışmaya hazır on binlerce, yüz binlerce insan var ama iş yok. Çünkü bir taraftan da verim çok düşük. iş beşeri serbaye, kalifikasyon şeyi, vasıf şeyi çok düşük oradaki iş gücünün. Genelde oradaki yapılacak yatırımların verimleri düşük. Dolayısıyla orada da asgari ücret işverenini çok yüksek geliyor aynı zamanda. Evet. Yani bu bu bu farklılıkları gidermenin nasıl, en kestirme yolu ben öyle bir öneride de bulunmuştum bu ulusal istihdam stratejisi çalışmalarında bunu şeyler var ulusal kalkınma şey ulusal diyorum bölgesel kalkınma ajansları kuruldu 26 bölgede. Hı hı. bunların inisiyatifi ne bırakın o ajanslar toplasanlar oldu İşte işçi iş veren iş kur tabii yani işsizliğe temsilciler şeylere çeşitli taraflara otursunlar karar versinler. ya Bizim asgari ücreti arttıralım mı düşünerim mi ne yapalım yani devlet yerine Adem'i merkezi bir yapımı evet. e, ve o zaman bu farklılıkların dikkate alarak bir farklı asgari ücret düzeyleri oluşabilir diye düşünüyordum. bunu Sadece ben değil OECD'de destekliyor da yani bunu Adem'i merkezi bir karar sürecine bırakalım diye önermiştim. Kabul görmedi. Çünkü burada işte bir tek bir felsefi tartışmalar da oluyor. Askeri ücret tek olmalıdır vesaire diyor. Ben çok katılmıyorum bunlara ama neyse, karar verilmiş. Onun yerine bu teşvikler vasıtasıyla askeri ücretin maliyetini işverene, firmalara farklılaştırılmaya çalışılacak. Özellikle 6. bölgede çok ciddi bir iş gücü maliyetinde düşüş sağlanmaya çalışılıyor. Dediğim gibi 10 yıla hatta 12 yıla kadar üretim sürecince. Ee, yani evet bu, bu da bir çözümdür ama dediğim gibi biraz önce de hatırlattım. Peki mevcut firmalar, dolayısıyla teşvikten yararlanmayan firmalar ne olacak? Bana göre ileride bir bayağı bir tartışma ve sorun yaratacak. Şimdi ülkemiz daha o noktada değiliz. Evet, gidişatını, teşviklerin gidişatını ayrıca ileride etraflıca konuşma fırsatını bulacağız. Peki bu evet. oradan şeye de geçelim şimdi bu yeni Şubat Sanayi Üretim Endeksini de gördükten sonra evet. inişin tatlı sert olabileceğini düşünmeye başladım diye yazmıştın. Pazartesi evet. günü açıklanan ve inişin tatlı sert tırnak içinde olabileceğini evet. söylüyorsun. Biraz bunun üzerinde de konuşalım mı? Tabii. Bence bu önemli. Çünkü Açık radyoda da bizim sohbetlerimizde son aylarda sık sık söz ettik bu senaryolardan. Şimdi Çok yüksek bir büyüme dönemi yaşadı Türkiye. İyi güzel ama bunun sürdürülemesi olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Gümüş talebe dayalıydı ve çok büyük ticari açık yarattı. Şimdi düzeltme kaçınılmaz oldu. Bunu hizmet de tabii istiyor. Merkez Bankası da istiyor. Fakat bu düzeltmenin Sonucunda büyüme hangi düzeyde oluşacak? Bu yıl arttığa gelecek. Şimdi bu tabii çok önemli, çok kritik bir konu. Çünkü büyüme çok fazla düşerse büyük sorun. olur. İşsizlik artışacak. Hükümet tabii Onun hiç hoşlanmaz büyümenin aşırı düşmesinden. Üstelik de biliyorsun ne kadar övündük. İşte dünyanın ikincisi olduk, üçüncüsü olduk. Büyüme çok kırdık. Şimdi onun arkasından böyle buz gibi bir duş almak kimsenin tabii hoşuna gitmez. Evet. Dolayısıyla bu düzeltmenin bir yumuşak inişle e, çerçevesinde olması arzulanıyor. İşte bunun da aşağı yukarı burada da herkesin biliyor. Hani bunun ölçüsü de, bunun ölçüsü %4 büyüme uyumak kabaca e, bu yıl için. Bu, bunun böyle olacağının garantisi yok. Ayrıca başka e, öngörüler, başka tahminler de e, inişin sert olacağını savundular. Özellikle A.M.S. Le bir takım başka yabancı analistler. Bu da %1 yani ile 2.2 evet. Bir, evet yani çok düşük bir büyüme, pozitif falan. Çok düşük bir büyüme. İşte buna da sakin bir senaryo diyoruz. Şimdi arada tabii bir, bir gri alan bir alan kalıyor. Hani 2 ile 4 arası ne olacak? %3 civarı diyelim. E bunu çok fazla tartışmadık. bir gri alan dediğim 2'si arası. Ben buna tatlı serçe adını şey gördüm biraz gördüm <gülüyor> attı serkinmiş. Şimdi buraya doğru bir giriş var gibi sanki. Ee, çünkü dördüncü çeyrek rakamları geçen yılın işte o e, malum bu ayın başında açıklandı. Ee, özellikle iç tüketimde oldukça sert kesiren olduğu şeyini veriyor. Ee, i̇majını veriyor. Ee, tabii bu dördüncü çeyrek tamam bir şeye bakarak e, kanaati varlamaz ama bu yılın ilk 3 ayında ilk çeyreğinin de verileri öncü verileri işte yavaş yavaş belli olmaya başladı en son sonucunda sanayi üretim engellisi e, oldukça düşük çıktı. E, özellikle e, Ocak ayında %23 kadar düşmüştü. E, sadece 0.7 artarildi Şubat'ta ve biz Betam'da a, ilk 3 ay sanayi üretiminin e, çeyrekten çeyreğe negatif olabileceğini düşünmeye başladık. E Bu tabii çok sert bir fren. Yani belki %1-2'ye kadar düşer mi düşman mı bilmiyorum daha elbise ama erken %3 civarına düşebilir. Şöyle bir kaba hesap yaptım. Gerçi yazımda onu kullanmışım ama buradan dinleyicilerle paylaşabilirim. Evet. Yani ilk çeyrekte pozitif bile olsa çeyrekten çeyreğe değil mi? yarım. 1'den 2'ye de yarım olsa ikinci çeyrekte yıllık büyüme %3'ün altına düşüyor. %2.7 falan oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, şimdi bu ilk yarı da yani, açıkçası bunu ilk defa bu zaman trafiz yarıda e, Bu yılın ilk yarısında yıllık büyüme %3 civarında oluşabilir. Buna kimsenin şaşırmaması gerekir. E, bu biraz tabii tatsız. Evet. İkinci yarı için Am da kestiremiyorum çünkü biraz önce tartıştığımız bu yatırım teşvikleri belli bir etki yaratabilir yatırım etkisi, tüketicim işleri geri gelebilir. Tabi görüşmelere bağlı bu, hem Avrupa'da hem Türkiye'deki. Ama sonuçta sanki öyle yüzde yani yumuşak geniş çoktan kolay olmayacak gibi duruyor. Evet bunun peki sonuçları da, da özellikle işsizlik açısından evet, çok tabii. ciddi Hayır, olabilir Şimdi, diyorsun. %4'te dik. bile %4'te bile bu hükümet bile kabul ediyor. %4 büyümede dahi eee işsizliğin çok ansınılının ölçüde artması bekleniyordu. Yani doğru ben de katılıyorum. Buna İngiltere üçü önce bayağı fark eder. Yani orada hissedilir. İşsizlikte hissedilir bir artış ortaya çıkar. E, şimdi tamam bu bir seçim yolu değil ama e, sonuçta e, hükümet açısından da bu e, olucuğan şey. E, tabii tatsız bir gelişme. İşte, çok iddialı hükümetimiz biliyorsun. Evet, her konuda tamam. olduğu gibi. <gülüyor> her, konuda, her konuda olduğu gibi. E, bu hep bir tartışma yaratır. Tabii yavaş yavaş şeyi de daha bir orta vadeli perspektife. O zaman tartışmaya başlayacağız. Yani büyüme çok düşerse peki bu tekrar yüksek birine işsizlikle olacak. Eninde sonunda da seçim var. Yani çok etkiliyor ekonomik gelişmeler. Oyları, oy davranışlarını çok etkilediğini biliyoruz Yani her yerinde böyle. Türkiye'de de böyle. Pek çok çok defa ispatlandı. O bakımdan çok iyi değilmiş. Yani krizin en dip noktası olan Mart 2009'da gözden kaçırılıyor. Biliyorsun bir yerel seçim yapıldı. Orada e, il e, genel meclislerinde herkes oy kullanır yani o aşağı yukarı genel seçimin bir kopyası gibidir biliyorsunuz genel meclis seçimleri yüzde otuz sekiz'e düşmüştü e, Ak Parti'nin evet. oy oranı ve bu tamamen ben ekonomik e, yani sebeplerle bağlı. olmadı evet dolayısıyla yani burada önemli bir şey potansiyel bir şey konusu var bir siyasal iktsad komisyon var bakalım gelişmeleri isteyeceğiz tabii. Evet, çok kesin. kesinleş konuşamıyorum ama yani biraz ميدan bulanda çıkacağız evet. sağ gerçeği. Evet, önemli bunu tekrar konuşacağız tabii. Belki bir de çok kısaca şeyden iki kelimeyle söz edebilir miyiz? Yani bu özellikle Avrupa'da Financial Times'ın da Manşet haberiydi. Dün Paskalya tatili sonrası açılan Avrupa piyasalarında önemli değer kayıpları oldu. Guardian okudun mu? Ya. Ha, Guardian Financial Times'ta da vardı, Guardian'da da vardı, vardı evet. Vardı. Guardian'dan okudum evet. Çok kapsamlı bir şeydi. Haber analizde. şeyi hatırlatıyor. Yani burada da çok konuştuk biliyorsun Avrupa Birleşmişliğin. Evet. Bu halen yürürlükte olan istikrar programları hem biliyorsun Yunanistan'da hem İspanya'da İtalya'da tabii Portekiz'de de yani Portekiz çok küçük olduğu için onun çok fazla üstünde durulmuyor burada tabii iki önemli endişe kaynağı İtalya ve İspanya oralarda çok ciddi kemersi çok programları yürürlükte fakat bu programların başarılı olacağına dair bir garanti yok bunu piyasalarda hissetmeye başladılar bu zaman kazandırmıştı Ee, işte reformlar yapılsın vesaire deniyor. Tamam işte İtalya'da ve İspanya reform yapmaya çalışıyor. Fakat orada ciddi sorunlarla e, toplumsal sorunlarla, dirençle karşılaşıyor. Dolayısıyla şeyinde biraz asabı bozulmaya başladı piyasaların ve büyük bir düşüş yaşandı Avrupa borsalarında. Şimdi e, bunda tabii çok şaşıracak bir şey yok. Evet. Çıkmaz. Yani ya hem eurodan vazgeçilmiyor, ee, rekabet gücü sorunu var bu ekonomilerin, dolayısıyla büyüme sorunları var. Ee, e o zaman eurodan çıkılmayacaksa rekabet gücü nasıl kazanılacak? Ee, çok esaslı e, iş gücü maliyetlerinde düşüş lazım. Bu nasıl olacak? İşte bu bir takım iş gücü piyasası reklamlarıyla yapılmaya çalışılıyor. E, İspanya'da İtalya'da Yunanistan'da olduğu gibi ya, o, o, durum biliyorsun ne kadar vahindi. 60 bir ülke e, ücret e, indirimleri başladı. Çok büyük çatla ücretten düştü Yunanistan. E, onun için yani e, esaslı açlık manzaraları da devinmeye başladı. İşsizlik %20'nin üzerine çıktı. E, şimdi bunu İtalya ve İspanya'da da tam yapamıyorlar. Evet. Dolayısıyla şeyde orada da korku şu ve yarın öbür gün İspanya, da Yunanistan gibi artık piyasalardan borçlanamaz hale gelirse Avrupa tarafından Avrupa derken tabi Avmanya ve diğerleri kuzey ülkeleri tarafından kurtarılmak zorunda kalırsa buna para var mı? Evet. Bu kadar para yok. Çünkü en son işte bit, bit. 800 milyar euro'ya galiba geldi şey, hazır edilen fonlar çeşitli şeylerle. IMF'ten para bekleniyor. IMF'te siz önce ortaya maksimum parayı koyuyor, sonra ben bakarım diyor. Ayrıca IMF'in de parası yok, o da Çin'den para istiyor, Rusya'dan para istiyor. Onlar da para veririz ama bizim daha fazla borumuz ölçmeli IMF diyorlar haklı olarak. Amerika bunu duymak istemiyor. Yani ses almayacağım. Evet. Tam, tam bir çıkmaz sokak halinde. Evet zaten. Yani çözüm nasıl gelecek belli değil. Evet Guardian'ın köşe yazarlarından Larry Elliot'ta bir not düşmüş. Yani dört aylık bir moladan sonra Avro bölgesinin borç krizi geri döndü demiş. Ve şöyle gelişiyor demiş bir döngü. Kriz sonra ailemler sonra bir mola sonra tekrar kriz. Böyle bir yani. döngü var ve bundan kolay kolay çıkamayız. Tamam. Çok daha uzun evet, süre evet, devam eder. Her edeyim. defasında da krizin e, krizin şunun dahilişi büyüyor. Yani büyüyor çapı, büyüyor çapı. Büyüyor. evet evet, aynen öyle. Çapı büyüyor. Evet. evet. Peki çok teşekkürler konuşmaya devam peki, edeceğiz. Teşekkürler. İyi olunlar. <gülüyor>